al-Rasulü Muhammede ve onun Allah ﷻ ve Sahibine ikmal. İmanı bil Bil kitap. kitaplara iman. Evet Sunneti ve cemaati evet Sünnet ve cemaat. Yüemin iman ediyorlar ve yaptırırlar. İtikad ediyorlar. İtikadı gazziman. Kesin bir itikad Emme Allahu muaka bi Allahu ve celle amzele indirdi ale ras, e, üzerine kutuven kitaplar biha emri emri <gülüyor> <fiha emruhu>, onda <gülüyor> onun emirleri vardır e, ve nehyuhu Nehileri vardır va vaaduhu e, vardır ve e, va'idihi va'idihi va'idi ve va'idi vardır. Va'idi haydi vardır. Ne demek va'id ve va'it? Va'it insanlara Allah azze ve celle'nin vaat etmiş olduğu güzel şeyler. Va'id insanlara kendilerine tehdit ettiği azabı, değil mi? Ve ma aradahu Allah, aradı Allah. Min halfihi ve Allahu Teala'nın yarattığından istediği vardır. Ve fihi içinde huda ve nur hidayet ve ve nurun. ve nurun ve onun içinde hidayet ve nur vardır. allah taala ki amana'r rasul e, amana'r rasul rasullat bima ileyhi, onlara indirilen ile min rabbih irroleden ve'l mu'minun ve, e, mu'minler iman etti kulbun amene tümü iman etti, Allah'a ve melaiketihi ve kitaplarına ve, <gülüyor> ve kutubihi ve kitaplarına ve rusulihi ve resullerine iman ettiler. Hmm. Ve ennallaha ve muhakkak ki Allah enzele kutubahü kitaplarını indirdi ala rusulihi resullerinin üzerine li hidayetil beşariyeti cema'e tüm e, insanların hidayeti için. Ha kale Allah Teala dedi ki Elif Lâm Ra e, Kitabun enzelnahu e, o kitap ki onu indirdik. Elif Lâm Ra Kitabun kitap enzelnahu biz onu indirdik ileyke sana li tukhrija'n-nase insanları çıkarman için minez zulumatin karanlıklardan ile'n-nuri aydınlıklara bi ihni rabbihim Onların Rablerinin izniyle ila ile azizil Hamid, Aziz ve hamid olanın yoluna çıkarasın diye biz sana kitabı indirdik. Evet. Şimdi normalde biz demiştik ki iman esasları demiş olduğumuz icmalen herkesin iman etmesi gereken şeyler nedir? Allah'a, Rasulüne, kitaplarına, meleklere, ahirete ve kaderin hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmektir. Şimdi kitaplara iman dediğimiz zaman bunun bir icmali boyutu var, bir de bunun bir tafsili boyutu var. Bunun icmali boyutu nedir? İcmali boyutu şudur kişinin, ben Allah Azze ve Celle tarafından indirilmiş bütün kitaplara iman ettim ve özellikle Kur'an'a iman ettim demesidir. Öyle mi? Çünkü bir insanın şu anda İslam dinine girebilmesi için, Allah'ın diniyle dinlenebilmesi için Kur'an-ı Kerim demiş olduğumuz kitaba iman etmesi gerekir. Ki bu nedir? Bu icmali olan imandır. Bir de bununla beraber tafsili olan iman vardır. Tafsili olan iman nedir? Tafsili olan iman da kişinin iman ettiği bu genel hatların teferruatını ve içeriğini yapmasıdır? Bilmesidir. Ha bundan sonra anlatılacak olan işte mesela Kur'an'ı ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. İşte Kur'ân-ı Kerim'in işte şu kadar sure vardır. İşte Kur'an'ı ı Kerim'in işte şu sureler Mekki'dir, şu sureler medenidir. İşte hurf ve mukattaanın manası şudur vesaire. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi tafsili imana dahil olan şeylerdir, tamam mı? Ama insanın Allah'ın indirmiş olduğu veyahut da mü'min olabilmesi için temel rükünlerden biri kitaba komple eksiksiz bir şekilde ne yapmasıdır? Kitaplara o eksik bir şekilde iman etmesidir. Şimdi burada şu soru çıkıyor ortaya. Tamam biz kitaplara iman edeceğiz. Bunda bir problem yok. Peki Allah kitabı niye indirir? Yani Allah kullarına kitabı niye indirir? E, sorusu çıkar. Çünkü Allah zevcelle genelde kitapları gökten insanlara yekten indirmemiştir. Allah zevcelle bu kitapları insanlara ulaştıran veya bu sahifeleri insanlara ulaştıran veya kendi mesajlarını insanlara ulaştıran rasuller seçmiştir. İnsan o rasullerden Allah zevcelle'nin kelamını öğrenir. Bir de Allah bazı toplumlarda, bazı topluluklarda bu kendi mesajının kaydedilmesini istemiştir. Yani vahiy olarak peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırdığı mesajı Allah azze ve celle kaydetmek istemiştir. İşte bu kaydedilen mesajların ismi de kitaptır veyahut da suhiftir. vesaire. E lakin bunlardaki sebep nedir? Çünkü insan mesela peygamberden bu öğretileri canlı canlı duyuyor. E daha sonra peygamberler de beşer olmaları hasebiyle vefat ediyorlar ve vefat ettikten sonra geriye insanların kendine bakıp tekrar Allah'ın öğütlerini hatırlayacakları tekrar kendisiyle amel edecekleri bir kitaba ihtiyaçları oluyor doğal olaraktan İşte o ihtiyacın giderilmesi için yani Allah Azze ve Celle'nin mesajlarının, öğretilerinin canlı olabilmesi için kitap yani bu vahyin yazı haline dökülmesi şey olmuştur. Allah Azze ve Celle uygun görmüştür ve kendi kelamını <gülüyor> yazıya dökmüştür. Ve bunda tek bir tane gaye vardır. Yani asli gayesi bunun. Asli olan tek bir gayesi vardır. İnsanlık bu kitaplar ile İçinde bulunmuş oldukları cahiliye karanlığından, küfür karanlığından, şirk karanlığından, zulüm karanlığından aydınlığa ne yapsınlar? Aydınlığa çıksınlar. Bu aslidir. Daha sonra işte Allah azze ve celle bunu okumaya ibadet saymıştır. Yani bu kitapları okumaya ibadet saymıştır. Bunların tazim edilmesini, saygı gösterilmesini İslam şiarı olarak bizden istemiştir. Lakin asli görevi bu kitapların, yani bunların yazıya dökülmesindeki tek gaye ne ezber yapmaktır, ne çok güzel okumaktır, ne vesaire. Asli gaye bunlarla insanlar amel etsinler ve içinde bulundukları <gülüyor> karanlıklardan e, İslam'ın imanın aydınlığına çıksınlardır. Evet. Bu kitaplardan, kitaplar ki sabit olduğu oldu. film kitabı ve sünneti, kitap ve sünnete sabit olan o kitaplar nedir? al kuranu Kur'an'dır, et-Tevrat Tevrat'tır, el-İncil İncil'dir ve ez-Zebur Zebur'dur. Mesahif İbrahim ve uh, Musa, İbrahim ve Adem'den ve Musa'nın sadetidir. Ve bunların en büyüğü et-Tevrat'tır. tamü Üçünün 3'ünün en büyüğü en büyüğü ve nasihuhu ve ve efteluha ve en faziletlisi olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Ve Allah Celle üzerine almamıştır. Tekefül etmemiştir. Kefil olmamıştır yani bi şeyin min hadi bu kitapları hafz etmek bu kitapları koruma noktasında Allah Azze ve Celle kefir olmamış bunu kendi üzerine almamıştır ada el <gülüyor> Kur'an dışındakileri belustufize aleyhal ahbaru vurabbaniyuna bilakis rabbaniler ve ahbarlar yani onların ilim adamlarını onları korumaları onlardan talep edilmiştir lakin nham lakin onlar lem yuhafizu o kitapları muhafaza etmemişlerdir, korumamışlardır. Vema رَعَوْهَا hakkı رِعَيَتِهَا Ve onu hakkıyla ne yapmamışlardır? Gözetmemişlerdir. فَحَسَلَ ف۪يهَا ve وَتَبْد۪يلٌ Ve onda ne olmuştur? Değişiklik ve tebdil söz konusu olmuştur. Şimdi normalde Allah azze ve celle indirmiş olduğu her peygambere beraberinde bir kitap vermemiştir dedik. Veyahut da her peygambere kendi vahyini mesajlarını Yaz, yazıya döktürüp kitap haline ne yapmamıştır? Kitap haline getirmemiştir. Bu belli başlı peygamberler için geçerlidir. Ya bu bildiğimiz ciddi manada çaplı kitaptır. Tevrat, İncil, Kur'an, Zebur gibi. Veya da bu suhuftur. Yani sahifelerin bir araya gelmesiyle işte suhuf İbrahim ve Musa Kur'an-ı Kerim'de geçen İbrahim ve Musa'nın sahifeleri gibi. Veyahut da bu şekilde sahifelerdir. Şimdi normalde bu kitapların içerisinde en büyük olan hangisidir? Bu kitapların içerisinde en büyük olan e, Tevrattır. Yani Beni İsrail. Çünkü en çok peygamber gelen kavim de Beni İsraildir. Adet yönünden o dönemde en çok olanlar da e, Beni İsraildi. Ondan dolayı onlarla alakalı en büyük kitapta nedir? Onlarla alakalı en yani onlara gelen kitap Tevrat en büyük kitaptır. Daha sonra Allah Azze ve Celle e, Hazreti Musa'yı doğrulayıcı ve onun getirdiği hükümleri takrir edici olaraktan kimi gönderiyor? Hz. İsa'yı gönderiyor. Hz. İsa'ya da Allah Azze ve Celle İncil'i veriyor. İncil, Tevrat'ın hükmünü tamamen nesk bir kitap değil. Sadece İncil, Tevrat'ta olmayan bir takım hükümleri getiren bir kitap. Yani İncil geldiği dönemde Tevrat'ı komple ne yapmıyor? Tevrat'ı komple nesketmiyor. Yani bu kitabın artık hükmü bitmiştir, yeni kitap budur demiyor. İncil, Tevrat'ta olmayan bir takım hükümleri helal ve haramları getiriyor. Ve İncil daha ziyade Tevrat hüküm kitabı, İncil ise daha ziyade mevazı kitabı. Yani Tevrat'ta esas olan hükümler helal ve haramlar, İncilde ise esas olanlar ne? İncilde ise esas olanlar şey mevazı, yani insanların kalbini yumuşatacak, insanların işte insanlara amele teşvik edecek, Allah korkusunu yerleştirecek bir takım şeyler, bir takım kitaplar. Ki Ali İmran suresinde zaten Hz. İsa şeylere yani Yahudilere yönelik ve da işte o dönemde Tevrat ehline yönelik hani ben sadece bu kitabı musaddiq olarak geldim. Yani ben sizin elinizdeki kitabı doğrulayıcı bir e, olarak geldim. Ve bunun içinde olmayan bir takım şeyleri size haram, yani haram olmayanlara haram kılmakla geldim e, diyor. Lakin bu iki kitap beraber daha sonra bir peygamberin geleceğini bu peygamberin işte e, şeyde Tevrat'ta Muhammed diye işte İncil'de Ahmet diye ismi geçen, yine mesela Saf suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor. Yani böyle bir peygamberin doğrulayıcı ve aynı zamanda son peygamber olarak, son şeriat olarak geleceğini bu kitaplar haber veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim geldiği zaman bu kitaplar ister tahrif edilmiş olan olsun, ister tahrif edilmemiş olan olsun, bunların hükmü artık ne oluyor? Bunların hükmü ortadan kalkıyor. Hükümü ortadan kalkıyor demek, biz bunlara iman etmiyoruz demek değil. Yani biz yine bunların tahrif edilmemiş olan kısmına iman ediyoruz. Hem Rasullerine hem getirdikleri kitaplara. Yani Allah'ın ilk günden Peygamber'e kadar bütün mesajına biz iman ediyoruz. Lakin amel etmekle mükellef olduğumuz şey, peygamber Vesselam'ın getirmiş olduğu son Kur'an ve onun açıklaması. Allah Celle'nin açıklama olarak Peygamber'e vermiş olduğu sünnet. Allah zaten bu diğer kitapları ne yapmıyor? bu diğer kitapları koruma altına almamış. Yani ben bunları koruyacağım. Bunlar hiçbir şekilde tahrif olmayacaklar dememiş. Bunu işin erbabına bırakmış. Yani onların alimlerine bırakmış. Kitaplarınızı koruyun görevini. Onlar da tabi dünyalık sebeplerden. işte e, halkın tepkisini çekmemek vesaire bir takım sebeplerle beraber kitapları tahrif olmuş, tebdil olmuş. Onlar da buna sukut etmişler. Kitapları bozulmuş. Ama Kur'an'a gelince hiçbir kimse Kur'an-ı Kerim'i ne yapamaz? Lafız olaraktan tahrif edemez. Çünkü Allah diyor ki اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ve inna لَهُ لَحَافِزٍ Muhakkak ki bu kitabı biz indirdik ve muhakkak ki yine onu biz ne yapacağız? Muhakkak ki onu yine biz koruyacağız diyor Allah. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ve inna لَهُ لَحَافِزٌ Onu biz indirdik, onu tekrardan biz koruyacağız diye. Ama bu demek değildir ki yani bu tahrif mesela diyelim şimdi tahrif olmamış veyahut da değişmemiş diyoruz. Kur'an-ı Kerim. Buradan kasıt Kur'an-ı Kerim'e tahrifin hiçbir şekli değil, değil. Ya yani tahrif iki kısım. Bir lafzi tahrif var, bir de manayla ta manayı tahrif etmek var. lafzi tahrif Kur'an-ı Kerim'de olması mümkün olmayan bir şey. Çünkü Allah azze ve celle bunu koruma altına almış. Ama manevi tahrife gelince, yani manasını tahrif etmeye gelince bu zaten şu anda da hani bilakis bizzat şahit olduğumuz televizyonlarda, gazetelerde, camilerde, kurumlarda sürekli halkın kendi içinde günlük olarak sürekli yapılan bir işlem zaten. Yani Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, Kur'an-ı Kerim'in öğretilerini, manasını tahrif etmek. Yani ayet mesela duruyor. Adam ayeti değiştiremiyor. işte ne gibi örneğin örnek olarak söyleyelim. Yani işte cihat size farz kılındı diyor mesela. Size kerih gelmesine rağmen yani bu ayet-i kastın nüzul sebebiyle öncesiyle sonrasıyla Allah yolunda yani kıtal olduğunu Herkes biliyor, öyle mi? Şimdi adam bunu değiştiremez yani. Nefis ile cihat diye bunu yanına yazamaz. Bu mümkün değil. Allah çünkü bunu korumuş. Ne yapıyorsa manasını e, tahrif ediyor. Burada kasıt diyor, nefis ile cihat'tır. Ve başlıyor anlatmaya. Yani nefis ile cihat'ı anlatıyor, anlatıyor. Akabine bu ayet kelimeyi zikrediyor mesela. Sanki ayet o konuyu e, anlatıyormuş gibi. Bak lafı değiştiremedi ama lafızı değiştirebilecek bütün. Mesela Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler Kafirlerin ta kendisidir misal. Adam bunu lafzını değiştiremez ama ne yapmış? Hiç istisnasız herkesin kafasında orada ne var? İnkar ederek veya da helal görerek Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse kafirlerden olur. Yoksa adam inkar etmezse veya helal görmezse o zaman ki bu ayette geçiyor mu? Veya bu ayetin umumunu taksis edecek. Ee, başka bir ayette veya da sünnette böyle bir şey var mı? Böyle bir şey söz konusu değil ama insanların yani ilim adamı diye addedilen, talebe diye addedilen fark etmez. Herkesin kafasında böyle bir şey var. Ha, demek ki o zaman lafızlar tahrif olmamış ama mana tahrif olmuş. Yani istiva, Ar Rahman Arş'a istiva etti. Yani adam bunu gelip istevla diye değiştiremiyor. Niye? Çünkü lafızın koruması Allah'ın üzerinde. Ama bunun manasını ne yapmış? Tahrif etmiş. Ve sanki o tahrif ettiği mana da asılmış gibi davranıyor. Mesela da yani istevaya isteva manasını verenler sapık oluyorlar. Onun kendi kafasına belirlediği manayı verenler de işte artık ehli sünnet diyor adam. ehl sünnet oluyorlar adamın düşüncesine göre. Yani Kur'an'ın lafızlarının koruma altına alınmış olması, Kur'an'ın manasının tahrif edilemez olması demek değildir. Bilakis gece gündüz Kur'an-ı Kerim'in manaları ne yapılıyor? Tahrif ediliyor. Evet. Devam et. Bu Kur'an o azim olan Kur'an, O kelamı Rabb, Rabb ile âlemine, O âlemden rakulan kelamdır. Ve kitabu mubîne ve açkulan kitabdır. Ve ve ve hablûhu. Ve kitabu mubînu onun apaçık kitabıdır. Ve Habluhul matînu onun <receptors> en sağlam olan ipidir vânzela vânzela Allah gönderdi. Enzelellahu Allah indirdi. Alâ Rasulihi resullerine üzerine. Rusul rasuller. Resul bir tane rasul Muhammed Muhammedin üzerine e, İbn Abdullah'ı Abdullahoğlu Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem diye kune, e, med, e, diye kune olması, için. olması için. Ne için ne olması için? menhec menhaj. men olması için lil ummeti ümmete menhec olması için <Gülüyor> Muhammed'in üzerine indirdiği Aleyhissalatu vesselam ve insanları çıkarması için min zulmeti zulmetten ila nuri nurah ve, ha, ve, had ve hadiyan e, le, lehum ila ila e, e, hidayet için e, <Gülüyor> v v v v onları hidayet etmesi için ila Raşadi reşadi ne reşada yani şey raşat ne demek? Ruşt. Raşat, raşit, Doğru olan, e, şey olan, olgun olan, ondan sonra müstakim olan yola, değil mi? Onları şey yapsın diye, e, <gülüyor> iletsin diye, hidayet etsin diye. Ve iles sıratil müstakimi ve müstakim olan dost doğru yola iletsin diye. Fakat beyenallahu Allah eee ayırdı. Muhakkak. Fakat Allah, Allah açıkladı. Ay Allah açıkladı feh feh akhbara akhbara alawalini ve celle önce öndekilerin yani öncekilerin ve sonrakilerin haberlerini onda açıkladı. Wa siratal peygamberlerin yollarını ve salihin ve salihlerin yollarını açıkladı. Yerlerin ve göklerin yaratılışını onda açıkladı. Vefsela fihi fi'l halali Ve Helali ve haramı onda açıkladı, tafsil etti. Ve usullerini açıkladı. Ve ahkamel ibadati ibadetlerin ve muamelatın yani insanların nasıl muamele edileceğine dair hükümleri onda açıkladı ve ceza el müminine ve kafirin devam et müminlerin ve kafirlerin cezalarını açıkladı Evet <gülüyor> düzgün oku cennete değer <gülüyor> <gülüyor> Evet. وَوَسَفَ النَّارَ دَارَ الْكَافِر۪ينَ Kafirenin yeri ateş olduğunu vasfetti وَجَعَلَهُ شَفَاءً Şifaen Şifaen وَا فِي السُّدُورِ Kalplerde ve göğüslerde olana onu şifa kıldı. وَتَبْيَانًا وَتِبْيَانًا her şeyin açıklayıcısı olarak kıldı. Wähuden, <gülüyor> ve huden ve rahmet, li, müminine, için ve rahmeten itaat ve rahmetli müminlerin rahmet etti. hı. قال الله تعالى Teala dedi "Menzelna aleyke bize ve ne? biz indirdik aleyke senin üzerine el-kitabe kitabı tibyanen likulli şeyin her şeyin açıklayıcısı olarak ve huden ve hidayet olarak ve rahmeten ve rahmet olarak ve buşra li'l-muslimin ve müslümanlara bir e, müjde olarak biz bu kitabı ne yaptık? indirdik. ve yecibu ala cemi'i ümmeti bütün ümmetin üzerine nedir? vaciptir. Ne vaciptir? ittiba'uhu ve tahkim'uhu ona tabi olmak ve onu kendi aralarında hakem kılmaları vaciptir. Ve rucû'u ile ahkâmihi ve onun ahkamına dönmeleri ma'a mâ sahha sünneti beraber. Ne ile beraber? Mâ sahha sünneti. Sünnetten sahih olanla beraber. Anin-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize sahih olan sünnetle beraber. Li'ennellâhe teala çünkü Allah azze ve celle ba'at rasûlehu peygamberini gönderdi ila jami'is saqaleyni bütün saqaleine gönderdi yani tüm insanlara ve cinlere peygamberini gönderdi niye li yubayyin lahum onlara açıklasın diye ma unzile ilehim onlara indirileni onlara açıklasın diye min rabbihim r'plerinden Allah taala dedi ki ve enzelna biz indirdik ileyke zikra zikri sana biz indirdik Lütübe yinele zikirden kasıt ney burada Kur'an. Lütübe yinele linnasi. Ne için indirdik? Lütübe yine. Açıklaman için. Linnasi insanlara neyi me o şeyi ki nuz ilehim. Onlara indirilmiştir. La ala hum yetefekkarun. Wa la ala hum ki onlar tefekkür ederler. Biz sana zikri insanlara onlara indirileni yani Kur'an kelimi açıklayasın diye e, indirdik. Vel allehum ki onlar yetefekkerun. Şimdi Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim Allah azze ve Celle dediğimiz kendisinin mesajlarını yani vahyinin içinde kayıtlı olmuş olduğu kitaptır. Peki bu vahide neler vardır? Yani Kur'an-ı Kerim'i 3 kısma ayırmamız ne? Kur'an-ı Kerim'i 3 kısma ayırmamız mümkün. Birinci kısımda akide var. Öyle değil mi Kur'an ı Kerim'in konularını yani böyle buradaki gibi değil de birinci kısımda akide var, ikinci kısımda hükümler var, üçüncü kısımda ahlak var. Birinci kısımda akide var, ikinci kısımda ee, şey var, hüküm var, üçüncü kısımda ahlak var. Akide nedir? Kur'an ı Kerim'de akide, iman esasları diye bildiğimiz kişinin neye iman etmesi, kişinin re neyi reddetmesi, gerektiğine dair konuları içeren, yani teoriyi içeren bölüm ne? Teoriyi içeren bölüm, akide bölümü. İnsanın inanması ve reddetmesi gereken. Ahkam, o inandığı ve reddettiği şeyleri nasıl yaşayacağını gösteren e bölüm. Yani o inandığı ve reddettiği. Mesela diyelim ki Allah'a inanmış, iman etmiş. Onun bütün hükümlerine teslim olması gerektiği akidede. Onun o teslim olması gerektiği hükümlerin ne olduğu? Yani onun tafsilatı ahkamda. Mesela sen Müslüman oldum diyorsun. Kur'an diyor ki Müslüman olabilmen için Eslemtu li Alemin demen lazım. Alemler Rabbine teslim oldum demen lazım. Peki ne o teslimiyetin içinde ne var? Yani hangi emirlerine benim? Cennet zekattır zekatları vesaire vesaire bunlar var. Üçüncüsü ahlak. Ahlak nedir? Kişinin inanması ve amel edebilmesi için gerekli olan kalbi ihtiyaçlar. Yani onları veren bölüm de nedir? İşte Allah korkusu tevekkül, inabe, Haşiye Allah'ın nimetleri, Allah ze ve zikir, Allah Azze ve tefekkür, o imanı kuvvetlendirme, amel için kuvvet bulma, bu da nedir? Bu da ahlak bölümünün içerisindedir. Bu Kur'an-ı Kerim. Ha. Bir de Allah bize dikkat ederseniz sürekli Kur'an-ı Kerim'de kendine ve Rasulüne itaati şart koşuyor. Öyle değil mi? Hatta mesela Allah diyor ki وَمَنْ يُتُعِ الرَّسُولَ Çok açık bir ibare, fakat eta Allah Muhakkak ki Rasulüne itaat eden ne yapmıştır? Allah azze ve itaat etmiştir. Bundan daha açık bir ibare olabilir mi? Yani Resul'e sürekli atiyyullah ve atiyyu Rasul Allah ve Resul'üne itaat eden أتعو, e, şeydir. "Kulün e, De ki bana iman ediyorsanız, Allah'a iman ediyorsanız bana itaat edin ki Allah Allah seviyorsanız bana tabi olun ki Allah azze ve celle desi sevsin <gülüyor> diye Resul'e işte. E, itaati Allah sevgisinin şartı, Resule itaati Allah'la itaate denk, beraber tutma. Hatta Resule itaat eden bizzat Allah'a itaat etmiştir e, diye. Niye? Çünkü Allah azze ve celle kitabı indirmiştir. Kitap her konuya genel olarak değinir. Kitabın en büyük özelliği nedir? Kitap her konuya genel olarak değinir. Yani her konunun tafsilatını değil de kitap her konunun genel hatlarını verirler. Neden dolayı çünkü her bir meseleyi eğer Kur'an tek tek bütün ayrıntılarıyla anlatmış olsaydı o zaman onu hafz etmek, onu okumak, onu korumak insanlar için çok zor olacaktı. Öyle değil mi? Yani düşünün İslam için, Müslüman için gerekli olan her şey Kur'an-ı Kerim'de yazılı olmuş olsaydı bunu hafz etmek, bunu korumak, bunu anlatmak yani çok büyük bir vakit, çok büyük bir çaba olurdu. Onun için Allah Kur'an-ı Kerim'de mevzuları genel katlarıyla zikretmiş. Ne yapmış? Bunun açıklamasını, bunun tafsilatını kime bırakmış? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bırakmış. Ne diyor? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُوبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz sana bu zikri indirdik ki sen bunu insanlara ne yapasın diye? Açıklayasın diye. Ha işte o açıklama nedir? O açıklamanın ismi sünnettir. O açıklamanın ismi nedir? O açıklamanın ismi sünnettir. Hangi sünnet? sahih olan sünnet. Yani Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dan bize sahih yollarla ulaşmış olan sünnet de aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olarak kabul edilmesi gereken şeydir. Ha o zaman sünnet nedir peki? Sünnet de bir, Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri takrir eden sünnet. Kur'an-ı Kerim'de var olan hükümleri takrir eden sünnet. Yani bir konu Kur'an-ı Kerim'de var, sünnet de aynı konuyu tekrardan ne yapıyor? Mesela Kur'an-ı Kerim doğru sözlü olmayı emrediyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam der: "Ve aleyküm bi's-sidqi." sıdık vardır. Yani o da mesela doğruluğa ne yapıyor? Kur'an'da var olan bir hükmü şey iki Sünnet Kur'an-ı Kerim'i açıklar. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm vardır. Sünnet gelir, bu hükmü iyice açıklar. Ne gibi mesela? İşte وَأَقِيمُ السَّلَاتَ Namazı kılınız gibi, namazı nasıl Peygamberimiz صَلُّوا كَمَا رَئِتُمُونِي Bakın ben nasıl namaz kılıyorsam o şekilde namaz kılın. İşte Peygamberimiz namaza başlarken e, tekbir alırdı. Sonra ellerini göğsünün üzerine bağlardı. Vesaire işte Fatiha'yı okurdu. <gülüyor> Besmele'yi cehretmezdi veya cehrederdi. Her neyse. Yani nasıl kılınması gerektiği, bu da Peygamber sünnetin beyan şeklidir. 3- Hiç olmayan bir hükmü Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmayan bir hükmü sünnetin ne yapmasıdır? Sünnetin ortaya koymasıdır. Yani başlangıç olarak, istiklal olarak e, sünnetin teşri yapmasıdır. Allah'a zebecilerin ve peygambere vermiş olduğu izniyle. Bu da vahidir. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yapmış olduğu bu işlem de vahidir. Lakin bu nedir? Vahiy metlu değildir. Yani okunan, kitapta yazılı olan vahiy değildir. Bilakis nedir? Vahiy gayr metludur. E, bu da Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yaptıklarından. Ne gibi? Mesela e, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kişinin eee şey eee halasıyla şey halasıyla diyorum. Sübhanallah. Kafa gitti. Peygamber Aleyhissalatu vesselam mesela yiyeceklerde şunu yenilebilir, bunu yenilemez e, demesi gibi mesela veyautta peygamber aleyhisselatü vesselamın işte e, evlilikle alakalı mesela Kur'an-ı Kerim'de diyelim nedir Kur'an-ı Kerim'de işte bir takım e, hükümler var Sünnet mesela gelmiş ne yapmış işte peygamber aleyhisselatü vesselam kişinin kendi şeylerini halasıyla mesela veyahut da işte şeyini estağfurullah hadis bir türlü aklıma gelmiyor metni Kişinin mesela evlilik ahkamında Kur'an-ı Kerim belli şeyleri getirmiş mesela ne gibi anne gibi, öyle mi? Hala gibi, işte teyze gibi, işte nedir ismi? kardeş gibi, işte süt anne gibi, mesela süt kardeş gibi. Bunları getirmiş Kur'an-ı Kerim. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam da süt yoluyla mesela olabilecekleri işte miras dışında bütün işte helallik boyutunun söz konusu olabileceğini e bildirmiş mesela yani süt kardeşlik söz konusu olduğu zaman işte nasıl ki peygamberimiz diyor yahrumu mine nesebi ve nesep ile e, şeyle nesep ile haram olanlar aynı şekilde emzilme ile de haram olurlar. Yani nesep ile sabit olan bir şey miras dışında aynı şekilde neyle sabittir? Aynı şekilde emzilme ile de e, sabittir. Yani istiklal olarak sünnet ne yapmıştır? Bir takım e, teşriller getirmiştir. Hiç olmayan şeyleri getirmiştir, Müslümanların önüne koymuştur. Bu da Allah nedir izlidir. Kur'an'la bunun arasındaki tek fark nedir? Biri vahiy metludur, öbürü ise nedir? Öbürü ise vahiy gayri metludur. Yani Müslümanın hem buna, hem de buna ne yapması lazım? İman etmesi lazım. Aksi halde bu neye benzer? Sadece kitaba iman edip, bu diğerine iman etmemek şuna benzer. İnsanın açıklamasını kabul etmediği bir metne. Yani hem açıklamasına iman edilme. O metin hem ona hem açıklamasına iman edilmesi gerektiğini beyan ediyor, insanın hayır ben sadece metne iman ediyorum, açıklama beni bağlamaz demesine benzer. Yani sünnetten kopuk bir Kur'an-ı Kerim anlayışı. Kur'an-ı Kerim'in dahi iman edilmesi gerektiğini söylediği şeylere iman etmemeyi içerir ki, bu da zaten Kur'an'ın kendisiyle nedir? Fasildir. Evet. Bu ehli sünneti ve cemaati. Hı. hurufuhu ve manahıhi harfleri ve manaları Allah zevcelerin kelamı olduğuna iman ediyorlar. Minhu <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan başlamıştır ve ileyhi ya'ud ve tekrar ona döner. Munezzerun <gülüyor> Allah tarafından indirilmiştir. Gayru mahlukin mahluk değildir. Yaratılmış değildir. Allahu <gülüyor> Allah konuşmuştur. Bihi <gülüyor> onunla hakkan. Hak olarak gerçek olarak Allah onunla konuşmuştur. Ve ohahu ila Cibril'e onu Cebrail'e vahyetmiştir. Fe nazel bihi Cebrail aleyhisselam. Cebrail onunla inmiştir. Ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine inmiştir. Enzelehu'l Hakimul Khabir. Hakim ve Khabir olan onu ne yapmıştır? İndirmiştir. Eee, bi in mubin apaçık olan bir Arapça lisanıyla. Ve nuqila ileyena bi't tevatür. Bi tevatürle ne olmuştur? Nakledilmiştir. Elledi o tevatür ki La yerqa ileyhi şekun ona şek ne yapmaz şek ona ya yani şüphe yoktur vel araibun şek ve şüphe onda yoktur. Kâlallahu tebaraka ve teâlâ Allah tebaraka ve teâlâ dedi ki ve innehu letenzîlü rabbil âlemin maqaq kü rabbi Allah'ın indirmesidir. Nezele bihi'r rûhul emîn emîn olan ruh onunla inmiştir. Alâ kalbike senin kalbine litekûne mine'l mündirîn uyarıcılardan olman için belisânin arabiyyin mubin, apaçık bir Arapça lisanla onu indirmiştir. Şimdi burada e, biz ehli sünnet olarak <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in eee Allah azze ve kelamı olduğuna inanırız. Kelam Allah'ın bir sıfatıdır. Kelam Allah azze ve bir sıfatıdır. Ne demektir? Allah'ın konuşması demektir. Allah ne diyor? Ve Allahu Musa teklima. Allah azze ve Musa'yla ne yaptı? Musa'yla bir konuşma ile konuştu diyor mesela veyahutta mesela Kur'an-ı Kerim'de biz çokça gördüğümüz işte veyahutta sünnette çokça karşılaştığımız ve Allahu Allah dedi ki. Mesela hatta biz bile kitap okurken sürekli ne diyoruz? Allahu Teala dedi ki ne diyoruz. Mesela yani ehli sünnet Allah azze ve celle'nin kendine yakışır, kendi şanına yakışır bir şekilde kelam ile konuştuğuna itikad ederler. Allah azze ve celle'nin konuştuğuna, kelam sıfatına sahip olduğuna itikad ederler. Hatta Allah Azze ve Celle, Hazreti Musa'nın kavmi buzağı edindiği zaman yani o sameri bir buzağı yapıp insanlar ona taptığı zaman Allah Azze onlara yönelik diyor ki onlar onun konuşmadığını görmezler mi? Onlar onun konuşmadığını görmezler mi? Bu ne demektir? Yani birin şeyin ilah olabilmesi için konuşması gerekir. Kelam sıfatına sahip olması gerekir. Onun konuşmamasını konuşamıyor olmasını Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Onun eksikliğine, onun nakıslığına delil olarak kabul ediyor. Yani Allah'ın konuşması Allah Azze ve Celle için bir kemal sıfatıdır. Allah kendi şanına yakışır şekilde hak olarak ne yapmıştır? Hak olarak konuşmuştur. Ehli sünnet bunu bu şekilde kabul eder. Bidat ehlinin bir kısmının yaptığı işte Allah'ın kelamını kökten reddedip niye? Çünkü kelam sonradan yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle de kadimdir kadimde yeni olan bir şey hudus, böyle ilginç ilginç bir takım işte mukaddimeler ortaya getirip hani bu kelame her defa konuştuğunda bunu yaratmış olması lazım. Her yarattığında o zaman Allah azze ve Cene hadis olan yani yeni olan bir şey vesaire bu tip daha önce de isim ve sıfatta söylediğimiz gereksiz şeylerle bunu olmayacağını söylüyorlar. Oysa deseler ki Allah kendi şanına nasıl ki kendi şanına yakışır bir şekilde görüyorsa, işitiyorsa herkese kendi şanına yakışır bir şekilde de konuşuyor. Ki Allah Kur'an'ı Kerim'de kendisinin konuştuğunu açık bir şekilde nida ettiğini açık bir şekilde ne yapmıştır? İfade etmiştir. Kur'an da Allah'ın neyidir? Allah'ın kelamıdır. Yani bu okumuş olduğumuz Kur'an, Allah'ın bizzat kendisiyle konuştuğu ve bunu vahyetmiş olduğu nedir? Vahyetmiş olduğu bir kitaptır. Ehli sünnet buna ne yapar? Bu şekilde iman eder. Şimdi dedi ki Kur'an'ı Kerim vahiydir, Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Kur'an-ı Kerim mahluktur diyenler de kimlerdir zaten? Biliyorsun muhteziledir ki bunun için ehl-i sünnet alimlerine bayağı zulmetmişlerdir. Başında da bunun İmam Ahmet gelir. Kur'an mahluktur yani Allah'ın şeyi mahluktur, ee, kitap mahluktur dedetebilmek için. Ama ehl-i sünnet Kur'an'ı Allah'ın kelamı kabul ettiği için Allah'ın sıfatlarından biri de yaratılmış olamayacağına göre o zaman Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır, e, kelam sıfatıdır e, demişler. Gayrı mahluktur demişler. Vahiy nedir? Allah Teala bu Kur'an'ı yani bizim iman etmemiz gerektiği gereken bu Kur'an'ı peygambere ya Cebrail yoluyla bildirmiştir. Yani Allah Teala Cebrail'e eee vahyetmiştir. Cebrail de bunu getirip Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ulaştırmıştır. Ya Allah Teala peygamberimize rüya şeklinde yani sadık rüya şeklinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a göstermiştir. Ki biliyorsunuz Hazreti Ayşe diyor ya işte Peygamberimize ilk vahiy sadık rüyalarla başladı. Daha İmam Bukhari'nin hemen girişte, vahiyin başlangıcı bölümünde. Hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi mutlaka ne yapardı? Ortaya çıkardı diye. Ya sadık rüya şeklinde Peygamberimize gösterir veyahut da Peygamberin dediği gibi bana en ağır gelen şeyin zil sesi gibi yani bu şeyin zincir sesi gibi böyle. Hani o çan sesi veya da gibi. Peygamberimize bu şekilde bir uğultu duyar Peygamberimiz. Bu ona en ağır gelenidir. Daha sonra o uğultu gittikten sonra Allah Azze ve Celle'nin ne dediğini, ona ne vahiy ettiğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlamış olur. Ya da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat Allah'tan alır. Ne gibi Miraç olayı gibi. Yani Peygamberimiz bizzat Allah Azze ve Celle ile konuşaraktan Allah Azze ve Celle'nin vahiy olarak insanlara öğretmek istediğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizzat Allah Azze ve Celle'den alır. Bu vahyin lugatı Arapçadır. Bu vahyin lugatı nedir? Arapçadır. Allah Azze ve Celle, bu e, kitap için, kendi kelamının yeryüzünde insanlar tarafından anlaşılması için Arapça dilini seçmiştir. Tabi rast bu rastgele bir seçim değildir ki zaten bunu düşünmek bile insanı küfre götürür. Çünkü Allah Azze ve Celle, e, hakim, hikmet sahibi olması hasebiyle yaptığı her işin mutlaka neyi vardır? Bir faydası, bir hikmeti, bir sebebi vardır. Biz bunu bilmesek de, bunu anlamasak da bu vardır. Allah azze ve celle nedir? Allah azze ve celle'nin bu dili seçmede birçok hikmetler vardır. Bunlardan bizim anlayabildiğimiz, idrak edebildiğimiz Arap lügatının genişliği, enginliği, Arap lügatının diğer lügatlardan daha belagat yönünün, fesahat yönünün, beyan yönünün daha kuvvetli olması bunlardan bizim anladığımızdır ve bu kitap nedir? Açık bir Arapça lügatla ne yapılmıştır? İndirilmiştir. Niye açık bir lügat seçilmiştir? Ta ki insanlar bunu anlasınlar diye. Öyle değil mi? Ve laqad yessernal-Kur'ane lidhikri fehel mimmudekir. <gülüyor> Şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı ne yaptık? Zikir için öğüt alınsın diye biz bunu kolaylaştırdık diyor Allah azze ve celle. Niye? Umulur ki yok mudur bundan şey alan? Bundan öğüt alan yok mudur? Yani bugün hani yaygın olan kanaata göre Kur'an anlaşılmaz. Yani yaygın olan kanata göre Kur'an-ı Kerim ne yapılmaz? Anlaşılmaz. Kur'an'ı anlayabilmek için de bir adamın müstehit olması lazım. E şöyle bir açıyorsunuz. Peki müstehit kimdir? İşte Arap lügatını çok iyi bilecek, i̇şte Kuran-ı Kerim'i <gülüyor> çok iyi bilecek, i̇şte Sünnet'i çok iyi bilecek, Usul-ül Fıkhı çok iyi bilecek. İştiyat, yani Kuran okumaya gerek yok. Öyle mi? Ondan kaç tane var? Onda bir altı satırına bana Bütün ümmete dört tane çıkmış ondan. O da kendi İmam Malik, Şafii, Ebu Hanife, İmam Ahmet, tamam bitir. Onlar da bitmiş zaten, bir daha da müştehit olmayacağına göre. O zaman ne yapmamak lazım? O zaman hiç Kur'an değil. Yani ne sadece okuyup ecir almak lazım ama anlamaya çalışmak, anlamak bizim işimiz değil. Neden dolayı? Çünkü oysa al yani hani insanlar bazen bir şey söylerler. Bir yere kadar anlaşılabilir ama bazı şeyler de vardır kendi içinde. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'in anlaşılamayacağı. Herkesin Kur'an-ı Kerim'i okumaması, yani okuması ama anlamaya çalışmaması gerektiği Sanki böyle Kur'an ı Kerim'de ısrarla Allah'ın vurguladığı noktayı kabul etmemek gibi. Hani Kur'an'ın kolay olduğu, herkesin anlayabileceği, herkesin tefekkür etmesi, tedbir etmesi, okuması e, gerektiği noktasında. Onun için Allah bu kitaba Arapçayı, apaçık Arapçayı bir de, zor olan Arapçayı da, e, değil, insanlar anlasınlar diye ne yapmıştır? İnsanlar anlasınlar diye okusunlar tedbür, tefekkür ve amel etsinler diye indirmiştir. Evet, buraya kadar anlaşılmayan, Veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Bahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemiyye.